Rabbul alemin olan Allah Fatiha ile başlatıyordu kitabını. Müminlerin son sözlerini de Rabbul alemin olan Allah'ın ikrarı ile ifade ettiriyordu. Kutlu elçisini enbiya silsilesinin son peygamberi olarak rauf ve rahim diye tanımlarken vema erselnake illa rahmetel lil alemin diyerek Rabbul alemin olan Allah'ım rahmeten lil alemin olan elçisi olarak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 Tövbe suresi 128. ayeti hatırlar mısınız? Estağfirullah. Laqad jaa'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhima ani'tum haris.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 Umreye gidiş gelişlerimde Medine'de hasseten üzerine basa basa misafirlerimize ve gördüğüm her kardeşimize arz ettiğim ahir zaman sahabesi olma bent ve derdini ilahi kelimatullah davasını suretten sirete taşımanın küçücük de olsa bir adımını yaşamanın temel hedefi Resulullah Aleyhisselam'ın yaşamına, hayatına talip olmak ve böylece aslında Kur'an'a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 Hayvanları sulayınca da sevaba erişir miyiz? Ya Resulallah diye. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ise Buhari mezalim bahsinde geçtiği üzere Fi kulli zati kibtin Elbette.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 Elem terakeyfe daraballah meselen kelimeten tayyibeten ke şecere tayyibeten esluhu ve feruhu fissema ila ahir görmedin mi Allah güzel sözü nasıl misal getirdi güzel söz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 en verimli şekliyle değerlendirebilmekle bizleri onurlandırsın, şereflendirsin. Radyo sohbetlerimde onay 17. yıla girdik, akıp geçiyor hayat. Allah rızasıyla bizleri şereflendirsin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.